Bugün yine Buğday Derneği'den bir arkadaşım var <gülüyor> konuk olarak. E, i̇letişim direktörümüz Gizem Altınnen. Hoş geldin Gizem. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkürler. Öyle görünüyorsun gerçekten. Evet, evet. <gülüyor> e, aslında ayağının tozuyla geldin. Nürnberg, Almanya'dan. Evet. E, bugün de zaten onu konuşacağız. E, dünyanın en büyük ekoloji fuarı vardı geçtiğimiz günlerde Almanya, Nürnberg'de. Hı hı. E, o fuarı Buğday Derneği dört kişiyle katıldı ve e, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Buğday Derneği'ni temsilen katıldı. İzlediğiniz ee, biz izlenimlerini öğrenmek istiyoruz. İstersen e, Buğday Derneği'nin bu yıl özel olarak e, fuarda yattıklarından önce biraz Biofahtan bize bahseder misin? Tabii. Ee, Biofah aslında Ay dediğimiz Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu'nun organizasyonuyla yapılan, senin de söylediğin gibi dünyanın en büyük organik fuarı. Bu benim ilk gidişimdi. Ee, daha önce hep duyardım yani çok bizde ve organik dünyasında çok bilinen en büyük fuar zaten. Ee, ve gideceğimi öğreneceğim öğrendiğim zaman tabii çok çok mutlu oldum. Gittiğim zaman beklentilerim çok fazlaydı. O kadar fazla şey duymuştum ki çok büyük oldu. İşte hayatında görüp görebileceğin organik sertifikası olan her şeyin orada olduğu evet, Bir organik cennetli <gülüyor> Evet bir de zaten biliyorsun biz de hani o konularla çok ilgili olduğumuz için tabii kişisel bir istek. Ve o sabah kalktığım zaman o kadar heyecanlıydım ki hatta Victoria dedim ki yani ben e, liseden beri hani heyecanı <gülüyor> yaşamayı yaşamadığım zamanlardan beri ilk defa böyle bir heyecan yapıyorum. Gözlerime uyku girmedi. Fuara gittik. Ee, i̇nanılmaz büyük bir fuar. Zaten 85 ülkeden tam 2522 firma sadece Biyofah Hı -hı. kısmında. Evet. Bir de bunun Vivanes kısmı var ki o da güzellik ve hani kozmetik e, organik e, sert Bir tanesi alıp. gıda ve diğer ürünler. Evet. E, Vivanes bölümü de kozmetik Aynen öyle. temizlik ürünleri de ona mı giriyor? Yok e, Hı -hı. temizlik ürünleri de Biyofah'a giriyor. Vivanes sadece hani kozmetik ürünleri gibi. Ee, inanılmaz bir şey. Yani hani gerçekten bizim kapalı çarşının modernini düşün. Ama Aha. sadece organik sertifikalı ürünlerin olduğunu düşün. Ee, yani temizlik ürünlerinden, e, kozmetiğe, mobilyalardan tekstile. Zaten özel bir tekstil alanı vardı. Ee, yiyecek, içecek, gıda olabilecek her şey. Kuru şampuanlar gördüm mesela hayatımda kuru ilk şampuan. defa. Evet evet kuru şampuan. Yani adam diyor ki aslında şampuanın satın aldığımız zaman içinde çok büyük bir su var. Sulu bir şey olduğu için bunu korumak için içine bir sürü maddeler atılıyor. Ben sadece bunun tozunu satacağım. Dolayısıyla içinde yabancı hiçbir madde yok diyor. Ve buna mesela organik sertifika almış... Evet, evet. Ama e, burada ki aşkın neler gördünüz <gülüyor> daha değil mi? Orada böyle enteresan. Çünkü ekolojik mobilya bile var diye gördüm. Evet, değil evet. Mi? Yani bir de şey çok güzeldi. Bütün bunların arasında ben şundan çok etkilendim. Seninle dışarıda da konuştuğumuz gibi özü sözüne uyan bir hmm. fuardı aslında. Yani gittiğiniz zaman bir kere et neredeyse hiç yoktu. Zaten biliyorsun et tüketimi, fazla et tüketimi de dünyaya ve ekolojiye çok zarar veren bir şey. Evet. Dolayısıyla o mesela çok hoştu. Onun dışında yapılan her şey e, organik sertifikalı ürünlerden yapılmıştı. Bütün yiyecekler organik sertifikalı ürünlerden ve tabakların hepsi e, benim hayatımda ilk defa gördüğüm böyle preslenmiş tahta gibi bir malzeme içerisinde sunuluyordu. Ve adam adamlar bunu sana verirken şey diyorlar ya yani bunu eve götürün ve kompostunuza atın. Çünkü kompost yapmak tabii oralarda Herkesin çok yaygın evde bir şey. Herkesin evinde bu arada kompostu var, tabii, değil mi? <gülüyor> tabii. Yani hatta konteynerler işte normal bir çöp konteyneri, geri dönüşüm konteyneri, bir de kompost konteyneri olarak bütün apartmanımızda yani çok organize üç tane. geri dönüşüm evet. işi ve insanlar gerçekten buna çok büyük bir katkı veriyorlar Evet, evlerinde. evet, evet, evet. Yani hani bir noktada gerçekten de insanlar bir de bisikletlerini bindim hani o şekilde böyle <gülüyor> Ee, hani geri dönüşümde atıklarını götürüyorlardı. Ama Biyofah Fuarı'na geri dönersek e, Ay Fuam'ın bütün bu organize ve son derece büyüyen bir sektörü aslında hala açık kalplilik ve e, dürüstlükle yönettiğini görmek benim Hı -hı. için çok ilginç bir tecrübeydi. Çünkü orada 2522 tane stand açan katılımcıdan bahsediyoruz. Rakamlar tam olarak açıklanmadı ama binlerce, on binlerce ziyaretçiden bahsediyoruz. Zaten biraz sonra vaktimiz kalırsa rakamlardan Hı -hı. da bahsederiz. Yani Lütfen. ne kadar büyük bir sektör olduğundan bahsederiz. Ama buna rağmen IFOAM'ın durduğu yer, yani IFOAM işte bu Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu ve bunun için bir şemsiye oluş. Durmuş durumda. Yani evet, siz dünyada bir, organik tarımın kriterlerini bir şekilde belirleyen, bunun için kuruluş. lobi yapan e, ve hani organik sektöründe bir şekilde varsanız eğer mutlaka Alfa'ma üye oluyorsunuz. Yani bu konuda ciddi iseniz eğer üye oluyorsunuz ve destek oluyorsunuz. Bu organizasyonun yani hani e, koyduğu işte söyleşiler, ondan sonra yaptıkları programlar, yaptıkları basın açıklamaları hı hı. zaten tamamen bir gönüllülük üzerine işleyen bir sistem. Ben bundan çok etkilendim. Peki e, fuarda tabii e, et, eminim etkileyici bir <gülüyor> şey var daha evet. anlatacağım ama e, yani bütün ürünler ve standlar dışında bir sürü de konuşma oluyor, konferanslar evet. oluyor, tartışmalar hı hı. oluyor. Bu senenin ana konusu ve insanların en çok tartıştığı konular neler? Nerede ekolojik tarım ve ekolojik ürün konusunda? Biofa her sene bir tema belirliyor. Bu senenin teması dünyayı beslemeye odaklanmak hı hı. idi. E, çünkü organikle ilgili tabii herkesin söylediği, bizim de sık sık duyduğumuz buğdayda şöyle bir soru vardır. Organik tarım iyi güzel de ama dünyayı besleyemez. Evet hep açlıkla mücadele edemeyecek diye. <gülüyor> soru bile değil bu daha çok bir yorum olarak geliyor. Zaten besleyemez ama gibilerinden. Evet. Bu seneki biofah aslında bunu e, cevap verecek, bir takım konferanslar e, eşliğinde düzenlenmişti, bir başka konferanslar da vardı. Ama oradaki uzmanlar aslında e, tarım üretiminde bir problem olmadığını. Ee, sadece bu ürünlerin dağıtımında çok büyük bir problem ve çok büyük bir adaletsizlik olduğunu üretilen çok miktarda e, şeyin aslında e, mesela mısır gibi yani çok yüksek kalorili ve ihtiyacımızdan çok fazla olduğunu e, veya biodizel yakıt için e, ayrılan tarlalarda aslında insanlar için e, üretim yapılabileceğini veya hayvanları beslemek için e, işte e, hayvan yem yetiştirilen tarlalarda eğer insanları besleyecek bir şeyler yetiştir e, aslında organik tarımla dünyaya haydi haydi yetecek kadar gıda yetiştirebileceğini çok güzel araştırmalarla hmm. hani son derece profesyonel kolay anlaşılır bir şekilde ortaya koydular. Ben de zaten işte bizim haftalık e bültenimizde ekolojik yaşam rehberimizde bunları paylaşmaya devam edeceğim. Evet. Ben kendim <gülüyor> çok fazla e, tabii hani buğdayda sürekli okuyoruz araştırıyoruz vesaire ama inanılmaz bilgilerle ve son derece de iyimser bir şekilde geri döndüm gerçekten de. Evet bu çok güzel. Gerçekten de söylediğin gibi çok gelişmiş ülkelerde Amerika'da örneğin bir kişinin tükettiği gıdanın yaklaşık işte yarısı çöpe gidiyor. Çünkü bir kere ambalaj tüketimi çok fazla, ambalaja harcanan enerji çok fazla ve bütün bu enerji ve tüketimler aslında gıdanın üretimi için bir şekilde harcanabilir ve Amerika'da 10 yiyerken insanlar ki bu 10 yediklerinin aslında yarısı çöpe giderken Afrika'da insanlar e, bunun neredeyse ee, bir yüz, onda birini bir şekilde yiyebiliyorlar. Evet. Bu adaletsiz dağılım çözüldüğü zaman aslında pek çok problem de hı hı. E, çözülecek. E, peki e, Biyofaht'a buğdaya gelelim istersen. Hı hı. E, Buğday Derneği olarak e, bu sene Biyofaht'a e, bulunuşumuzun özel bir nedeni vardı. Evet. Bu da Ayfoham'ın e, e, aslında temsilciliğini yapıyoruz Türkiye'de ve biz e, 2014'te yapılacak Ayfoham Genel Kurulu'nun İstanbul'da yapılması için aday olduk. İstersen aynen, <gülüyor> evet bu fuar açılmadan önce yapılan basın konferansında yönetim kurulu başkanımız Victoria Niyanz bunu resmi bir şekilde açıkladı ve 2014'te yapılacak IFAM genel kurulu için İstanbul'un aday olduğunu söyledi. IFAM yöneticileri, işte IFAM üyeleri zaten o sırada salondalardı ve ben inanılmaz olumlu, inanılmaz pozitif bir şey gördüm, destek gördüm. Zaten verilen kahve molasında biz özel broşürler bastırmıştık. İşte bütün broşürleri dağıttık, bütün bilgilendirmeleri yaptık ve bize şunu söylediler. Aslında 2014 için aday olan bir Ülke daha vardı ama hani kulaklarına gitmişti zaten daha önce konuşulmuştu e, sözel olarak hani bizim aday olacağımız İstanbul'un aday olduğunu <gülüyor> duyunca vazgeçtiler dediler. Yani şu anda Hangi İstanbul çok o? büyük bir aday. Hangi Söylediler yoksa? E, söylediler ama Hı -hı. hani gizli kalmasını Aynen. rica ettiler. Peki. Ee, dolayısıyla bizim hani İstanbul'da olma ihtimali çok çok büyük. Bu Türkiye'deki organik hareket için gerçekten e, önemli bir çok çok önemli. adım olacak. Çünkü e, Ayfoam Genel Kurulu'nun burada olması demek dünyada organik tarım, organik üretimi ...yönlendiren en önemli, en güçlü bireylerin aslında Türkiye'ye gelmesi demek, İstanbul'a gelmesi demek. Ve tabii ki bu kongreyle ile beraber işte siz bu insanları alıyorsunuz, gezdiriyorsunuz, özel yerlerde yemekler yediriyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin tanıtımı, İstanbul'un tanıtımı Türkiye'deki organik tarım potansiyelinin iyice aktarılması için son derece büyük bir fırsat. Evet, ekolojik tarım çiftçisinin, ekolojik tarımla ilgilenen bütün akademisyenlerin ve bütün aslında sektörün bir şekilde bilgi alışverişinde bulunacağı ve Türkiye'de bu konunun yeniden masaya yatırılıp tartışılacağı ve gerçekten yeni kapıların yeni pencerelerin açılacağı bir organizasyon olacak gerçekten çok çok önemli. Evet. Bunun organizasyonunu buğday üstlenmek istiyor. İstersen biraz da bundan bahsed. E, Organizasyonla aslında biz e, tam mutfak kısmında olmayacağız. Biz daha çok beyin kısmında yani hı hı. bu organizasyonun nasıl olması gerektiği biraz önce bahsettim ya mesela biofa'da her şey e, özü sözünü de uygundu. Yani biz de böyle bir kongreye yap zaman mesela bu tip detaylara dikkat eden biz olacağız. Bu insanların nereye götürülmesi, nerede nerelerde dolaştırılması, neyi bilmeleri gerektiği konusunda yönlendirmeleri biz yapacağız. Ama tabii çok çok büyük bir organizasyon. Yani biz burada binlerce kişinin İstanbul'a gelmesi, konaklaması ve hani belli bir süre kalmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun için bir partnerimiz var. Hani o organizasyonu mutfak kısmında Hı -hı. onlar yapacaklar. Ama beyin kısmında biz olacağız. Evet, istersen bir müzik arası verelim sonra devam edelim tekrar. Tamamdır. Thank <laughs> you. Let it... Just. Dale Set Me Free adlı parçayı dinledik. Rey'nin doğduğu yer Jamaica'daki ünlü stüdyo Van kayıtlarıydı bunlar. Sohbetimize devam ediyoruz. Ee, Buğday Derneği iletişim Direktörü Gizem Altın Nans birlikte. Ee, Gizem bir konuşuyorduk. iPhone Genel Kurulu'ndan 2014'te yapılacak ve İstanbul'da yapılması için aday olduğumuz Hı -hı. E, genel kuruldan bahsediyorduk. Ki e, bizim sloganımız e, 10 bin yıllık e, Anadolu'nun 10 bin yıllık toprak Ötürü sizi bekliyor diyerek aday olduk. Evet. E, Ayfum'un bu genel kurulunda şansımız ne? E, ve bu konuda Buday Derneği'ne nasıl destek olabilir e, insanlar? Ya da İstanbul'da bu kurulun genel kurulun yapılması için insanlar bir katkıda bulunabilirler mi? Bu konudan biraz... Söz edebilir misin? Şimdi Güney Kore'den aslında biz bir takım şeyler aldık. Hani nasıl onlar almışlar, Güney Kore'ye getirmişler. Bu yıl Güney Kore'de yapılıyor bu, değil mi? Çünkü bu yıl Güney Kore'de yapılıyor. Dört yılda bir yapılıyor. Bu sene Güney Kore'de yapılacak Eylül ayında. Ve IFAM üyelerinin aslında oy vermesiyle seçiliyor ülkeler. Şu anda bizim aslında bir rakibimiz yokmuş gibi gözüküyor ama çok büyük bir kongre olduğu için hani önümüzde de epey bir vakit olduğu için hala üye olması ya rakip olması söz konusu. Ee, dolayısıyla hani şu anda organik sektörle ilgili olan e, dinleyiciler varsa eğer IFAM'a üye olmalarını ben e, kendilerine tavsiye ediyorum. Çünkü e, hani sadece bunun için değil, e, Buğday Derneği'nin ve e, IFAM Genel Kurulu'nun İstanbul'da oluş olmasını desteklemek için değil. Gerçekten de e, ...çok doğru dürüst bir aslında oluşumu desteklemiş olacakları için. Ayfuan'a üye olduktan sonra Güney Koyda yapılacak olan kongreye üye olarak zaten katılabiliyorlar. Üye oldukları zaman genel kongre İstanbul'da olsun. 18. Genel Kongre İstanbul'da gerçekleşsin diye üye olarak oy kullanma hakkına sahipler. Güney Kore'de zaten bu şekilde almış bunu. Yani hani o süreç içerisinde epey bir Ayfuan üyesi yapmışlar Güney Kongre'de... Güney <gülüyor> <Kongre>. <gülüyor> evet, <Güney Kore. gülüyor> daha sonra bu kişilerde evet, biraz güney alalım kongre <gülüyor> <Evet. gülüyor> ee, ve gidip oy kullanmışlar Hı -hı. Ee, ve bu şekilde Gü Güney Kore'de Hı -hı. E, genel kurul gerçekleşmiş biz de hani bunun olmasını çok isteriz ee, iFoam'a üye olmak için ve bu oy kullanma sürecinin nasıl olduğunu öğrenmek için e, iFoam.org sitesinden bilgi alabilirler evet, diyelim evet ee, Yine bir ofaha dönecek olursak, Buday Derneği bir şekilde Ayfoam Genel Kurulu için bir lobby çalışması yürüttüğü bir peki Türkiye'nin katılımı nasıldı bir ofaha? Türkiye'den 22 tane firma vardı toplam. Bir Türk pavilyonu vardı. Bu Türk pavilyonundaki firmalar Ege İhracatçılar Birliği organizasyonuyla gelmişlerdi. Onun dışında kendi alanlarında mesela tekstil alanında çalışan bir te Türk tekstil firması vardı. O kendi alanındaydı. İşte meyve suları kısmında çalış bir öyle koridor vardı. Orada yer alan bir Türk firması vardı. Hı -hı. Ama tabi 22 firma çok düşük bir rakam evet. Türkiye için. Yani böyle diğer şeylere baktığınız zaman <gülüyor> Genelde bir... nedir ülkelerin katılım sayısı bu konuda? Mesela İtalya ya da yani ki İtalya aslında ekolojik tarım konusunda bayağı ilerlemiş durumda. Evet. Yani burada aslında 85 ülkeden katılan 2522 Hı -hı. firmadan bahsediyoruz. Bahsediyoruz. 22 <gülüyor> düşük olduğu buradan belli oluyor. <gülüyor> evet yani böyle hani basit bir aritmetik yaptığımız zaman gerçekten son derece düşük bir rakam. Ee, ama yine de sevindirici gelişmeler vardı. Mesela koridorlar diyorken sürekli tanıdık insanlarla karşılaşıyorduk. Yani <gülüyor> <Isikler> bu istikler caddesini görürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha da iyi. Ee, hani standa açmamışlardı. Çünkü stand açmak gerçekten biraz pahalı. Gerçi bunun yüzde ellisi devlet tarafından karşılanıyor yanlış bilmiyorsam. Ama yine de hani çok şey bir şey değil. Yani belli bir yatırım ve uzun vadede sonuçları alınan bir yatırım bu aslında. Ama ziyaretçi olarak gelen epey bir organik sektöründe Paydaş hı hı. E, olan insanlar gördük ve bu çok güzel. Yani orada gidip gerçekten de sektör nereye gidiyor, trendler nasıl e, ve biz nasıl yapmalıyız konusunu orada görmek çok çok yerinde. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla iş artık sadece organik sertifikasyon olayından çıkmış. Özellikle bu işin iyice yerleştiği yerlerde insanlar sadece organik değil, bunun aynı zamanda adil olmasını istiyorlar. Aynı zamanda ekolojik ve doğa dostu olmasını istiyorlar. Bunun için mesela bir adil ticaret diye çok büyük bir bölüm vardı. Oraya gittiğiniz zaman hani adil ticaret nedir? Adil ticaret nasıl yapılır? Bunları öğreniyorsunuz. Ve dünyada aslında trend artık biraz o tarafa doğru karmaya başladı. Aslında haklısın. Çünkü organik tarımı yeterli değil bu anlamda. Yani bütüncül düşünüldüğünde organik ürünün adil ticaretle sunulması gerekiyor. Aynı zamanda yerli ürün çok çok Kesinlikle. önemli. Evet. Yerli tohum kullanılması çok çok önemli. Hı -hı. O da işin başka bir parçası. Mutlaka. Hatta o konuda <gülüyor> epey bir konuşmalar da oldu. Çünkü biraz sonra zaten bahsedeceğiz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde organik sektör kriz olmasına rağmen 2009 yılında yüzde beş büyümüş. Halbuki konvansiyonel sektör sadece yüzde iki büyümüş. Diğer ülkelerde bu, bu rakamlar çok şey. çok fazla. Hı hı. Ee, çok sevinirci ama aynı zamanda bu sektörün bu kadar hızlı büyümesi bu ülkelerde e, kendi e, taleplerini karşılayamamaları. Dolayısıyla e, hani çok fazla ithalata, organik ithalata gitmeleri yönünde. Mesela Amerika'da Whole Foods diye bir şey vardır, zincir vardır. Yani gittiğiniz zaman e, neredeyse Amerika'da üretilmiş bir organik ürün bulmakta zorlanırsınız. Bir de Amerika'da tabii bir GDO problemi var. Evet. Yani GDO da giderek yaygınlaştığı Özellikle için organik üründe GDO'ya izin verilmesi gibi bir <gülüyor> konuyu tartışıyorlar Amerika'da. Bu son derece moral bozucu. Evet, evet. Aynı zamanda tabii yani bir ürün, e, kanola diyelim. Yani eğer e, Oğlu tohumdan yetiştiriliyorsa o zaman bunun e, yakınında veya uzağında organik tarım yapıldığı zaman orada kafalarda soru işareti oluşuyor evet. otomatikman. Çünkü bildiğin gibi organik tarımda e, genetiği değiştirilmiş tohum kullanmak kesinlikle yasak. Ama tozlaşma ve polenlerin işte rüzgarla, böceklerle dağılması yoluyla hani bir takım e, bu konuda endişeler söz konusu. Yani burada e, tabii ki bizim yapmaya çalışıyoruz. ...çalıştığımız şey iç piyasayı... ...geliştirmek. Yani... E, ...Türkiye'de aslında çok fazla... ...organik ürün üretiliyor. Bunların çok büyük bir kısmı. Sertifikasız. <gülüyor> Veya sertifikalı olsa da biz görmeden hemen uçaklara, gemilere vesaire konup diğer ülkelere gidiyor. Yani ihracatı çok fazla Türkiye'nin organik tarımında ama iç, iç piyasa çok çok düşük. Yani burada aslında neredeyse bir kısır döngüye girdiğimiz de söylenebilir. Çünkü iç piyasa küçük olduğu için firmalar iç piyasayla çok fazla uğraşmak istemiyorlar. Hemen ihracata yöneliyorlar. Bu yüzden de fiyatlar biraz nispeten yüksek kalıyor. Ee, ama aynı zamanda da bu yüzden de iç piyasa gelişmiyor. Yani böyle bir bu biraz şey talebin artışı ile ilgili bunu ekolojik gerekiyor. pazarlarda çok yakından izliyoruz Gizem değil mi? Sonuçta e, bundan dört yıl önce ekolojik pazar yüzde yüz ekolojik pazar şişide ilk kurulduğunda e, yaklaşık 300 kişi vardı her hafta gelen bu rakam şimdi işte 700'e 800'e ulaşmış durumda hı hı. ve e, e, giderek artıyor ama e, talep ettikçe, e, ekolojik ürün talebi arttıkça çiftçi de çok daha fazla üretecektir. Çünkü e, o da bir şekilde gelir elde etmek zorundaki, sürdürülebilir olsun e, evet. hayatı. E, i̇stersen e, programı bitirmeden önce e, Tatuta projesi için e, adım <gülüyor> adım koşusundan bahsedelim. E, dün e, buğday üyelerinin ve buğday çevresindeki insanların maillerine bir haber düştü. E, Viktor niçin koşuyor diye. İstersen biraz bundan bahset. Son evet 3 dakikamız kaldı. Evet. E, Viktor Buğday Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve e, 6 Mart'ta Antalya'da yapılacak olan Antalya Maratonu'nda koşacak. Tam 21 kilometre. Dile kolay. <gülüyor> <gülüyor> e, bunu niçin yapacak? Aslında o yüzden biz bu mesajı gönderdik. Bu adam niçin koşuyor? E, Viktor e, Tatuta Ağı'na yani terim turizmin e, takas ağına yani Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ekolojik çiftlik ağına yeni çiftlikler eklemek için koşuyor. E, Tatuta muhteşem bir proje. Buğdayın zaten temel projelerinden bir tanesi. Ancak e, bütçesi bittiği için bir süredir biz e, başvuran yeni çiftlikleri bu sistemi ekleyemiyoruz. Halbuki çok fazla yeni çiftlik evet. var. E, yurt dışından ve yurt içinden bu çiftliklerde gönüllü olarak çalışmak isteyen çok fazla insan var. Dolayısıyla bu sorunlu bir çözüm bulmak <gülüyor> için Viktor koşmaya karar evet, verdi. Viktor'la birlikte Adım da koşacak. Evet evet. Yaklaşık Hatta... 10 kişi koşacak. Evet. Yani... Peki insanlar nasıl destek olabilirler Gizem? Aslında evet. iki şekilde. Evet, Eğer e, koşabiliyorsanız aslında koşmak da gerekmiyor. Yani hani maratonun bir kısmını yürüyerek de katılabilirsiniz. Birkaç kalitesi ...kilometresini yürüyebilirsiniz. Bu tamamen... ...hani kalpten gelen... E, ...ve hisle ilgili bir şey. Yani çok sportif... ...olmanıza gerek yok. Burada için koşarsanız... ...adım adım şu şekilde... ...ilerliyor. Etrafınıza bir... E, ...mail atıyorsunuz, telefon ediyorsunuz. Ben şunun için koşuyorum. Türkiye'de ekolojik çiftlik ağına... ...yeni çiftlikler eklenmesi için koşuyorum. Destek olur musunuz diyorsunuz. Ben 5 lira veriyorum. Oya... ...2 e, lira veriyor vesaire. Hani böyle... ...bir para toplanıyor. Daha sonra bu paralar... E, ...bir havuzda... E, uh, Toplandıktan sonra yeni çiftlikler ekleniyor. Dolayısıyla siz bu şekilde koşabilirsiniz veya yürüyebilirsiniz. 6 Mart'taki Rantale Maratonu'nda ki aslında biz orada kalınacak çiftlikler vesaire çok güzel bir organizasyon yaptık. Ee, ya da e, Viktor'a veya koşan diğer arkadaşlarımız için onların e, adını vererek, referansını vererek e, bağış yapabilirsiniz. Gönlünüzden ne koparsa bunun bir alt limiti ve üst limiti yok. Ee, bunun için de daha fazla bilgiyi bizim buğday.org'da bulabilirsiniz. <Gülüyor> Victor Ananias Neden Koşuyor başlığı <gülüyor> altında veya özgüratbuğday.org'a bir mail atıp bütün detayları Özgür'den alabilirsiniz. Gizem çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim zevkli her, evet, her zamanki gibi. <gülüyor> evet her zaman gibi çok teşekkürler. Evet ekolojik çiftliklere ve ekolojik tarıma destek olmak için... Tatuta koşusuna destek olmak için www.bugday.org adresinden bilgi alabilirsiniz. Programımız yine burada sona ererken her zaman olduğu gibi ve her hafta olduğu gibi sizi bugün Bakırköy'de yarın yani cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde ve pazar günleri Kartal'da kurulmakta olan %100 ekolojik pazarlara alışveriş etmeye ve ekolojik çiftçiyi desteklemeye davet ediyoruz. Hoşçakalın.